İlya'da 8. kaset a yüzü sayfa 280'den devam. Ayağı tez Akilaus karşılık verdi dedi ki, Tanrısal Menoy Itozoğlu arkadaşım canımın içi. Şimdi akalar öyle gibime gelir ki kapanacaklar dizlerime yalvara yakara. Omuzlarına dayanılmaz bir zor çöktü. Git Patroklos Zeus'un sevdiği sor Nestor'a o adam kim savaştan yaralı getirdiği. Arkadan makarona Asklepios'un oğluna çok benzer ama o yiğidin gözmedin, göz, görmedim gözlerini. Atlar önümden hızla geçti gitti. ''Böyle'' dedi Patraklos. Arkadaşını dinledi. Akaların çadırları, gemileri boyunca koştu. Ötekiler de Nelausoğlu'nun çadırına varmıştılar. Ayak bastılar bereketli toprağa. Seiz Örimedon arabadan atları çözdü, durdular deniz kıyısında yere karşı. Gömleklerini ıslatan teri soğuttular, sonra girdiler çadıra, iskemlelere oturdular. Güzel saçlı Hekame de bir karma içki hazırladı Akileus'un. Tenedos'u yakıp yıktığı gün, Nestor Tenedos'tan alıp getirmişti Hekame'deyi. Ulu yürekli Arsinos'un kızıydı Hekame'de. Akalar Nestor'a seçmişlerdi onu, Nestor dernekte herkesten üstündü kadın önce bir masa çekti önlerine. Güzel bir masa gök taşından cilalı üstüne tunçtan bir kap kodu bir de içkiye kadık olacak soğanla sarı bal. yanına da kutsal buğdaydan yapılmış ekmek kodu bir de iki ayaklı çok güzel bir kupa altın kapmalıydı kupanın üstü kulpu vardı tam dört tane da her kulpu altından iki kumru kimse kaldıramazdı onu doluyken. İhtiyar Nestor kolayca kaldırdı onu Kadın pıranmaz şarabını kardı Üstüne tunç rendeyle keçi peyniri ufaladı Onun da üstüne beyaz um sertti Haydi buyurun için dedi İçildi yürek yakan susuzluk giderildi Sonra konuşuldu tatlı tatlı derken Patraklos göründü kapıda Patraklos tanrıya denk adam İhtiyar parlak tahtından kalktı Tuttu elinden altı içeri otur dedi Patraklos başladı söze dedi ki oturmanın sırasımı tanrıların beslediği beni gönderen öfkeli korkunç bir adamdır Bilmek ister getirdiğin yaralık kim? Erlerin güdücüsü maka olmuş gördüm tamam, Gideyim bunu Akileus'a ileteyim, bilirsin ne adamdır o Zeus ölü. bakarsın suçlu yapı verir suçsuzu. Karşılık verdi A sürücüsü Nestor dedi ki Akileus vurulanları neden şimdi sorar? AKoğullarına neden şimdi başladı acımaya? Bilmez mi ortaya çöken büyük yıkımı? Gemilerde yatıyor en iyi derler. Kimi dağım kimi yakından vurulmuş yaralı. Teydeus oğlu, güçlü Diomedes yaralı. Ünlü Odiseus yaralı, Agamemnon yaralı. Öripilos kalçasından vurulmuş yaralı. İşte sana bir tane daha. Savaştan yeni getirdim şu delikanlıyı. Vurulmuş yayından fışkıran bir okla Akileus soylu olmasına söyle ama bana olarak hiç aldırdığı acıdığı yok. Ne bekler tezgiden gemiler kıyıda yansın mı? Biz de yok olup gidelim mi birer birer? Bendeki güç artık eski güç değil. Genç olaydım keşke. Gücüm tam olaydı. Eskiden şu sığırlar yüzünden Elisdilerle kopan kavgadaki gibi ben orada İtimoneus'u öldürmüştüm. Eliste oturan soylu Halp oğlunu oraya öc almaya gitmiştim. O da bakıyordu sığırlarını korumaya. Elinden çıkan kargımla onu vurdum. En ön sırada yıkıldı yere. Atanları köylüler kaçıştılar. Opaçık bir hayli doyumluk almıştık. Sığır almıştık tam elli sürü. Bir de o kadar koyun sürüsü almıştık. Domuz sürüsü almıştık bir o kadar. Bir o kadar da keçi sürüsü almıştık. Keçiler dağlara bayırlara yayılmıştı. Sarışın kısrak almıştık. Tam yüz elli tane. Çoğunun altında tayı vardı. Hepsini Neleos'un yeri ili Paylos'a sürdük geceliğin vardık Paylos'a. Neleos sevindi savaştaki başarıma. Tan yeri ağrınca çağırdı haberciler Tanuzal Elis'teki alacağı olanları alana. Başburalarda toplantı koyuldular Paylara ayırma'ya. E, epey oroluplar onların çoğana boşluydu biz Paylos'ta bir avuç kişiydik bu yüzden nice acılar gördük yıllar önce güçlü Herakles gelmiş şırpalamıştı bizi bütün yiğitlerimiz öldürülmüştü biz kusursuz Neleus'un 12 oğluyduk hepsi gitti bir ben kaldım Tunç zırhlı epey yollarda bir çalım bir çalım bize yapmadık kötülük bırakmadılar Payda ihtiyar Neleus seçti kendine bir sığır sürüsüyle bir büyük keçi sürüsü çobanlarıyla tam üç hayvan aldı Tanrısal el alacağı çoktu onun. Dört koşu atıyla dört araba alacağı vardı. Arabalar koşulara girmiştiler. Bir üç ayak ödül konmuştu koşuya ama erlerin baş bu. Avge yaz alık uyuyordu onları. Atlarına yaz tutan arabacıları gönderdi. İhtiyar Melavuz çok kızdı buna. Ayırdı kendine en büyük payı, kalan pay halka dağıtsın dedi. Eşit paydan dedi, yoksun kalmasın kimse. Biz kurbanlar kesiyorduk şehrin çevresinde. Hepsi çıka geldiler. Üçüncü günü bir hayli er, bir sürü tek tırnaklı at, aralarında iki malyon vardı silahlı, ikisi de anakususuydu. Yoktu ikisinde de saldırma gücü. Pylos'a adında bir şehir vardır, dik bir tepenin üstünde, uzakta Alfeos buralarının kıyısında, kumsal Pylos'a yakın. Onlar gelmiştiler, o şehri yıkmaya. Ama geçince boydan boya olayı Atene haberçi geldi bize Koştu olimpostan silahlanın dedi Geceliğin paylos halkı toplandı Canına başla atıldı savaşa Neleus istemedi benim silahı kuşanmamı. almamı Atlarımı almış taklamıştı Sen savaştan anlamazsın diyordu bana Ben de yaya karıştı attılar arasına Nasıl olsa diyordum Atene beni kollar Bir ırmak vardır Min Min Min Minye Minyeos'tur adı Arenenin oralarda dökülür denize Bekledim orada tanrısal şafağı Yanımda Payloslu atılar vardı. Yayalarsa akıp gidiyordu dalga dalga. Zırhlarımızla silahlarımızla atıldık ileri. Gündüz vardık Alpeos'un tanrısal akıntısına. Üstünmüş Lizeus'a güzel kurbanlar sunduk. Alpeos suyuna bir boğa, Poseidon'a bir boğa. Gök gözlü Atene'ye de boyundura girmemiş bir inek. Akşam yemeğini yedik bölük bölük. Gittik orman kıyılarına silahlarımızla yattık. Bulucanlı Epeyo'lar sarmışlardı şehri. Yıkıp yok etmek için yana tutuşa karşılarına Afansız Ares'in zor işi çıktı. Toprakların üstüne yayılınca gün Zeus'a Zeus'la Atene'ye yakarıp giriştik savaşa. Payloslularla Epeyolar arasında savaş kızıştı. Önce ben vurdum bir adamı tek tırnaklı atlarını geçirdim ele. Kargıcımı yondu bu. Ayügeas'ın güveyi en büyük kızını almıştı. Sarışın Agamede'yi. Bütün ağları bilirdi Agamede. Engin toprağın beslediği ağları, yürüdüm bu yonun üstüne, kargımla vurdum onu, yuvarlandı tozluğum toprağın içine, atladım arabasına karıştım ön sıralara. Ulucanlı Epeyolar'ın başbuğları düşmüştü, savaşta en üstün yiğitleri düşmüştü, kendileri de başladı o yana bu yana dağılmaya kara bir fırtına gibi fırladım öne el koydum tam elli arabaya her arabada iki adam vardı karkımın altında cam verdiler birer birer dişleriyle ısırdılar toprağa iki milyonun babası Poseidon toprağa sarsan gücü yaygın tanrı onları koyu bir bulutla kaplamasaydı o anda yok edecektim ikisini de o gün Zeus Payroslulara büyük bir güç verdi kovaladık düşmanı geniş uzun amada öldürdük güzel silahlarını topladık sürdük hatlarımızı buğdayı bol bu Bryson'a kadar. Oleni kıyıp kayasına Alessios denen tepeye kadar sürdük. Atene oradan geri çevirdi orduyu. Öldürdüm son adamı da bıraktım orada. Sürdü akalar çevik atlarını. Bu Bryson'dan Paylos'a doğru. Tapındılar ölümsüz Zeus'a. Saygı gösterdiler ölümlü Nestor'a. Bir zamanlar ben böyle yiğitmişim işte. Oysa Akileus'un yiğitliği kendi çıkarına, ordu bir yok olsun da bak. Nasıl dövünecek, nasıl ağlayacak? Menoitos öğütler vermişti sana, a oğul. Paiti'den Agamemnon'a yollarken seni, tanrısal da ben içerideydik. Sana verdiği öğütleri bir bir işittiydik. Bereketli Akayas'ta er toplamadıydık. Peleus'un düzenli sarayına gelmiştik. Sarayda yiğit, Monoitos'la seni bulmuştuk. Akileus'ta vardı yanımızda, at sürücüsü ihtiyar Peleus avluda. Bir öküzün yağlı butlarını sunuyordu, şimşek Zeus adına. Altın bir tas vardı elinde, butların üzerine kızıl şarap döküyordu. Siz ikiniz etleri doğruyordunuz orada, bizse kapının önünde durmuştuk. Derken Akileus fırladıydı ayağa, elimizden tutup bizi içeri aldıydı, yer gösterdiydi. Buyurun oturun dediydi. Gereyince bir güzel ağırladıydı, dayasıya yenilip içildiydi. Önce ben başladıydım söze, bizimle gelin haydi dediydim. Gelmeye can atıyordunuz ikiniz de, babalarınız öğüt size bir sürü. İhtiyar Akileus sağlık verdiydi oğlu Akileus'a. Her derde dediydi. Herkesten üstün ol. Her yerde dediydi. Herkesten üstün ol. Aktorun oğlu Benoitos da öğüt ver dedi sana. Oğlum dediydi. Soyca aşağısın Akile Usta. Ama epeyce yaşlısın ondan dediydi. Güçteyse seni çok geçer dediydi. Onunla güzel konuş, öğüt ver, yol göster. Kendi iyiliği için bak nasıl dinler. İhtiyar sana böyle öğüt verdi işte. Sense unutuverdin bu öğütleri. Haydi git bunları yiğit Akileos'a söyle. Tanrının yardımıyla dokunu ver yüreğine. Arkadaş öğütü getirir insanı doğru yola. Zeus'un ağzından bunu anasının getirdiği alın yazısından kaçmak isterse yüreğinde durmasın, ileriye seni atsın. Myrmidonların öbür ordusu da gelir arkasından. Bakarsın dan havalara bir ışık doğu verir, güzel silahlarıyla kuşandırsın seni. Troya ordularında Akileus geliyor sanır. Bakarsın birden bire kesi verirler. Kesi verirler savaşı, yorgun Aka oğulları da birazcık soluk alır. Savaşta soluk kısa sürer. Yorgun erleri kolayca püskürtür şehre doğru gemilerden barakalardan uzağa, savaşa girmemiş, yorulmamış erler. Öyle dedi. Patroklos'un göğsünde yüreğini oynattı. Yiğit Patroklos başladı koşmaya Akileos'un gemilerine doğru uçtu gitti. Vardı tanrısal Odiseos'un gemileri önüne. Orada toplantılar oturumlar yapılırdı. Orada tanrılara sunaklar dikilirdi. Yaralı Örypilos'a rastladı orada. Tanrısal Öymonoğlu kalçasından bir ok sattı. Saplı topallıya topallıya savaştan dönüyordu. Omuzlarıyla başı terden sıra sıklandı. Korkunç yarasından kan akıyordu kapkara ama Öripilos'un aklı başındaydı. Menavitos'un savaşçı oğlu gördü onu acıdı. Şu kanatları sözleri söyledi ona dövüne dövüne yana yana. Danaoların başbuğları önderleri sevdiklerinizden baba toprağından uzakta böyle mi doyuracaktınız? Ak etlerinizle şu Troya'nın çevik köpeklerini. ''Söyle bana Yiğit Öripolos, Zeus'un beslediği akalar durdurabilecek mi? Dev gibi Hector'u ne dersin?'' Kargısı altında yoksa hepsi yok olup gidecek mi?'' Yaralı Öripolos karşılık verdi dedi ki, ''Ey Patraklos, Zeus'tan doğman, artık bitti akalar, umut kalmadı, kara gemilerine bir bir atacaklar kendilerini.'' En gemilerde yatıyor işte. Kim ölü yatıyor kimi yaralı. Git artıyor düşmanın gücü. Sen beni kurtar kara gemime götür. bacağımdan şu oku kes at. Ilık suyla yıka akan kara kanı. Acıları dindiren ilaçlar ko üstüne. Bu ilaçları Akileus öğretmiş sana. O da Ketaurların en iyisinden öğrenmiş. Kayrondan. Bizim de hekimlerimiz var gerçi. Podalilos'da Makaonlar var ama Makaon çadırda yaralı yatıyor olmalı şimdi ona da kusursuz bir hekim ister öteki Troyalılara karşı olada. Benoitos'un savaşçı oldu karşılık verdi dedi ki nasıl edelim bilmem ki yiğit Öripilos nasıl edelim bir öğüt götürüyorum yiğit Akileus'a akaların bekçisi ihtiyanez durum verdi ama gene de burada böyle bırakamam seni böyle dedi kavradı onu göğsünün altından erlerin güdücüsünü barakatına götürdü uşakta sığır derileri serdi yere yatırıp bıçakla kesti kalçasından keskin oku Akan kara kanı yıkadı ılık suyla acı bir kökü, eliyle yoğurdu ezdi, bütün ağrıları kesen bir ottu bu. Kodu otun yaranın üstüne yara başladı kurumaya, kan durdu. 12. Bölüm Baraka'da Öreküloz'a bakarken Menoyitos'un Yiğitoğlu, Arboslularla Troyalılar birbirini yiyordu. Ne tanrılarının hendeyi durduracaktı düşmanı, ne hendek önündeki geniş duvar, o duvarı tezgiden gemiler için yapmıştılar. Bir de hendek kazmıştılar önüne, ama tanrılara öndü, kurbanlar kesmemiştiler. Gemilerini bol doyumlu korusun diye yapmıştılar o duvarı. Ama ölümsüz tanrılar bunu uygun bulmamıştılar. Bu yüzden dayanamayacaktı o zaman. Hector ne güne dek yaşayacaksa, Achilles ne güne dek duracaksa, Priamos'un ili ne güne dek ayakta kalacaksa, büyük duvarda o güne dek ayakta kalacaktı. Ama bir gün Troyalıların en yiğitleri düşecekti. Argosluların azık alacak çoğu ölecekti. Priamos'un ili on yılın sonunda yanacaktı. Argoslular dönecekti gemileriyle sevgili baba toprağına. Poseidon'la Apollon işte o zaman düşündü taşındı. Üstüne ırmakları salalım, yıkalım dediler. İda dağlarından denize akan getirdiler. Pesos'la e, Heptaporos'u, Karesos'la Rodios'u getirdiler. Gosenikos'u, Aisepos'u getirdiler. Tanrısal, Manrosu, Simoyes'i getirdiler. Kıyılarında kalkanlar, tolgalar düşmüştü toz toprak içine. Yarı tanrı, soy soy insanlar düşmüştü. Poibos, Apollon çevirdi ağızlarını duvara, saldı akıntılarını tam dokuz gün. Zeus da boyuna yağmur yardığı durdu. Denize doğru silip süpürmek istedi duvarı. Toprağa titreden tanrı da elinde üç dişli çatalı ırmakları yürüttü götürdü. Akaların didine didine üst üste yığdı, tahtaları taşları dalgalara doğru yüzdürdü. Sonra hızla akan, hele kıyılarını dümdüz etti. Sonra kapladı engin kıyı kumlarla, duvar böylece yok oldu gitti. Sonra çevirdi ırmakları eski yerlerine, ırmaklar da başladılar kendi yataklarından güzel sularını tatlı tatlı akıtmaya. Poseidon'la Apollon bir gün bunu yapacaktı işte. Ama şimdi sağlam duvarın çevresinde alev alev çalıklar yükseliyordu. Çatır çatır çatırtıyordu tahtalar. Argoslular ve kamçısı altında gerilediler. Durdular koca karınlı gemileri yanında. Korktular Hector'un usta savaşçıdan fırtına gibi dövüşmedeydi gene Hector. Bir arslan ya da bir yaban domuzu. Köpekler avcılar arasına düşer de hani nasıl gücüne güvenir meydan okursa avcılar birbirine sokulup duvar olur. Karşı kor durmadan karga atarlar ama korku girmez hayvanın yiğit yüreğine. Yok etse onu yiğiti yok eder. Avcıları sık sık yoklar bir gelir bir gider. Onun saldırdığı yerden avcılarda gelirler. Kalabalık içinde hektorda işte yalvardık. Oralarda durmadan geniş hendek korkutmuştu gözlerini. Çok zordu hendeyi atlayıp geçmek. Dük kıyıları vardı hendeyin. Sivri kazıklar çakılırdı karşı kıyıda. Düşmandan korumak için akalar çakmıştı, sık sık kocaman kocamandılar. Tek bir at varamazdı oraya, güzel tekerlikle arabayı çekip götüremezdi. Ya da çekinirler, ya aşamazsak derlerdi. pridamas Yüce Hector'un yanına geldi dedi ki, Hector Türeyoluların atılgan önderi, siz yardımcılarımızın önderleri, çevik atlarımızı hendekten sürmek delilik olur. Bu yordur endeyi aşmak. Karşıda kocaman kazıklar var. Sivri sivri. İşte yanı başında da akaların duvarı. Burada atlılar arabadan inemezler. Arabanın içinde de bir şey yapamazlar. Geçmek isteyen kalırkan içinde. Yükseklerde gürleyen Zeus. Kötü duygular içindeyse. Argosluları yok etmekse niyeti. Yüreği Troyalılardan yanaysa. O zaman dilerim geçilsin buradan. Dilerim burada Argos'tan uzakta. Akalar utanç içinde yok olsunlar. Ya akalar birden bire geri dönerlerse. Ya bu saldırış olursa gemilerden. Hepimiz şu açık hendeğe dökülürsek, tek haberci bulamayız şehre gönderecek. Haydi hepimiz uyuyalım, uyalım şu dediğime. Seyitler hendek önünde atları tutsun, tepeden tırnağa silahlı, biz yayalar, topumuz takılalım Hektor'un arkasına. Günleri dolmuşsa dayanamaz akalar. Puldamas böyle dedi, Hektor da beğendi. Arabasından silahlarıyla atladı yere, öbür troyalılarda arabalarda durmadılar. Gördüler tanrısal Hektor'un yere indiğini, atladılar arabadan aşağı. Seslerine birer birer buyurdular. Atları hendeyin başında yolunca tutun dediler. Sonra gittiler geri geri hazırladılar kendilerini. Beş bölüp olup takıldılar önderlerinin arkasına. Kimi gitti hektorla kusursuz? Pulida masla. Bunlar en kalabalık en yiğit erlerdi. Yana tutuşa duvarı belmeye gittiler. Gemilerin orada dövüşmeye gittiler yana tutuşa. Kebriyon aralarında üçüncü önderdi. Hector bir başka seyis bırakmıştı geride. Kebriyondan daha az değil birini Paris vardı ikinci bölüğün başında. Alpatos'la Agenor'da onların, onunlaydı. Üçüncü bölüğün başında Helenos vardı. Tamya benzer Deipobos vardı bir de. Priamos'un oğullarıydı bunların ikisi de. Yiğit Asios da aralarındaydı. Hayro Tokos oğlu Aysos. Alev rengi kocaman atları getirmişti onun. Aris Bey'den Seleis ırmağı kıyılarından getirmiştiler. Aeneas vardı dördüncü bölüğün başında. Antises'in soylu oğlu. Alkolokos'la akamasta onun onunlaydı. Antenor'un oğullarıydı bu iki yiğit. İyi bilirdiler her türlü savaşı. Çok günlü yardımcılara Sarpedon komuta ediyordu. Glaukos'la Cenkçi Asteropayos'u almıştı yanına. Teknil erler arasından en yiğit onlardı. Ama kendisi en üstünde yiğitlikten yana... Sığır derisinden kalkanlarıyla dizildiler omuz omuza... Atıldılar danaoların üstüne yana tutuşa... Artık akalar dayanamazlardı... Kaçar sığınırlardı kara gemilerine... mil Troyalılarla çok bümlü yardımcıları... Uydular kusursuz Plüdamas'ın isteğine... Ama... Nehal Takosoğlu Aysos erlerin başbuğu bırakmak istemedi atlarını arabasını. Tez giden gemilere doğru atıldı onlarla. Kara ölümden kaçamayacaktı bu akılsız adam. Atlarıyla arabasıyla övüne övüne dönemeyecekti görgeli İlyon'a. Alınmı Deukalyon oğlu İdomenos'un kargısıyla adı uğursuz ölüm sardı onu. Yürümüştü gemilerin soluna doğru. Akaların oladan dönüşte arabalarıyla sığındıkları yere yürümüştü. Atlarını arabasını o yana sürmüştü. Geldi kapı önlerine ne kanatlar kapalıydı ne sürgü ne büyük sürgü. Erler açmıştı kanatları sürdüğü, savaştan kaçan geri gelir sığınırdı, sürdü aklarını doğru işte oraya, ötekiler de geldiler ardından keskin çalıklarla artık dayanamazdı akalar, kaçar sığınırlardı kara gemilerine, ama kapıda iki yiğit adam çıktı karşılarına, lafitlerin taşkın canlı kargıcıların oğulları, bir güçlü polipoites, Periotos'un oğlu, öteki Leontes insanların baş belası, Ares'in dengi. Kapıların önünde duruyordu bu ikisi. Dağlarda dimdik duran meşeler gibi, rüzgara, yağmura, bütün gün dayanır bu meşeler. Derinlere uzanan kocaman kökleriyle tutunurlar. Kollarına güvenen Lepit tıpkı öyle. Dayanıp beklediler büyük Aysos'u. Troyalılar sığ belisi kalkanlarını kaldırdılar yukarı. Sağlam duvara doğru yürüdüler bahara çağra. Kral Astos'un, İyamenos'un, Orestes'in çevresindeydiler. Asiyosoğlu, Adamas'ın, Toon'un, Oinomos'un çevresinde. Lapitler önce içeride kaldılar. Kışkırttılar güzel dizlikle akaları. Haydi dediler dövüşün koyayım gemileri. Ama Troyalılar saldırınca duvara, Danaolarda korkudan bağırmaya başlayınca iki yiğit fırladı kapıların dışına. O da giriştiler kıyasıya dövüşe. Tıpkı yaban domuzları gibiydiler. Ormanda avcıların köpeklerin baskınına oraya, Yaban domuzları gibi tıpkı. Yandan atılıp ormanı yararlar. Hani sökerler ağaçları köklerinden. Bir avcının okuyla vurulana dek duyulur dişlerini gıcırtısı. Önden vurulanların göğsünde işte parlak tunç öyle çınladı. Olanca güçleriyle dövüşüyorlardı. Güveniyorlardı yukarıdaki orduya. Kendilerine sağlam duvarın üstünden taşlar atıyordu öbürleri. Koyuyorlardı kendilerini, çadırlarını, gemilerini, kar taneleri gibi düşüyordu taşlar. Sert bir rüzgarın bulutları döndüre döndüre, lapa lapa bereketli toprağa döktüğü kar taneleri gibi. Oklarda öyle yağıyordu akaların, turalıların ellerinden. Değirmen taşları gibi taşlar vuruyordu. Tolgalara, göbekli kalkanlara çın çın çınlıyordu. Tolgalar, göbekli kalkanlar. İmleti o zaman Asiyos. Hayri Takyesoğlu seslendi öfkeyle dizine vura vura. Ne de severmişsin yalanı Zeus baba. Kim derdi? Aka dayanacak. Bizim gücümüze dokunulmaz ellerimize. Onlar Çevik belli eşek arılarına benzer. Benzer onlar bal arılarına. Sarp bir yolda yuva yapar o arılar. Saldırırlar üzerlerine saldırana. Yavrularını korur yuvayı bırakmazlar. İşte bu adamlarda iki kişiler ama bu arılar gibi çekilmezler kapıdan. Ya öldürürüz derler ya ölürüz. Öyle dedi. Bu sözler dokunmadı Zeus'un yüreğine. Zafer'i Hektor'a sunmak istemişti canım. Şimdi herkes bir başka kapıda savaşmada. Ama neyleyim? Tanrı değilim ben. Her şeyi sayıp dökmek güç gelir bana. Alevler yükseliyordu. ışıl ışıl duvarın çevresinde her yandan. Ne kadar tanrı varsa savaştan, dana yana, içerleyip köpürdüler yüreklerinde. Lapitler giriştiler Kıyasaya savaşa. Güçlü Polipoytes, Periotos'un oğlu, vurdu kargısıyla Damazos'u, deşti Tunç yanaklı Tolgasını. Tunç Tolga durduramadı Tunç kargıyı. Temren kemiği kırdı, geçti. Kafadaki beyin oldu darmadağın. Tam hızla atılırken o bitirmişti işini. Sonra hakladı Paylon'la Ormenos'u. Leonteus Ares'in filizi vurdu kargısıyla Antimakos'un oğlu Hipomakos'u Kargı tam kuşağından girdi Leonteus o saat çekti sivri kılıcını kanından Kalabalığın içinden atıldı ileri Antipanes'le geldi göz göğüs göğüse sakladı gözüne kılıcını O da baş aşağı yıkıldı yere Sonra Menon'u, Iamenos'u, Orestes'i vurdu Hepsini yığdı bereketli toprağın üstüne Onlar ölülerin parlak silahlarını soya dursunlar Selikanlılar Pulidamas ile Hector'un izindeydiler Bunlar en kalabalık en yiğit erlerdi Yana tutuşa duvarı delmeye gidiyorlardı Gemileri tutuşturmaya gidiyorlardı yana tutuşa Ama hendeyin yanında verdiler. Bir düşünce almıştı hepsini Hendeyi geçmek için öne atılırken tam bir belirti görülmüştü gözlerine Yükseklerden uçan bir kartal Orduyu solunda bırakıp geçmişti Kızıl bir yılan tutuyordu pencesinde. Yılan canlıydı, bebeleniyordu. Savaştan vazgeçmemiş kocaman bir yılandı bu. Yılan arkaya bükülüverdi birdenbire. Kendisini taşıyan kuşu göğsünden soktu. Soktu tam boynunun altından. Kartalın canı yandı bıraktı yılanı yere. Düşürdü onu kalabalığın ortasına. Sonra karıştı rüzgarların soluğuna. Uçtu gitti bağıra çağıra. Aralarında görünce debelenen yılanı, toyalıları aldı bir titreme, Kalkanlı Zeus'un bir belirtisiydi bu. Fuli damat atılgan Hector'un yanına vardı dedi ki, toplantılarda ben iyi öğütler versem bile bir yolunu bulur, alt edersin beni. Senden başka düşünmek olmuyor bir türlü. Senin gücünü arttırmak düşüyor bize. Ama gene diyeceğim bana en uygun görüneni, danaolarla gemileri için savaşmaktan vazgeçelim. ''Şunu şöyle olacak gibime, sonu şöyle olacak gibime gelir.'' ''Hendeyi geçmek için ileri atılırken tam tuvalılara bir kuş göründüysen asıl yüksekten uçan bir kartaldı bu.'' ''Odduyu solunda bırakıp geçmişti. Kızıl bir yulan tutuyordu pençesinde canlı, kocaman bir yılan.'' ''Ama bıraktı onu yuvasına varamadan. Götürüp veremedi onu yavrularına. Biz de tıpkı öyle olacağız işte.'' ''Akaların kapılarını, duvarını yıksak bile. Hiç de güzel olmayacak gemilerden dönüşümüz.'' Birçok trağalı bırakacağız orada. Param edecek onlara kalar. Bir bilici de sana bunu verdi işte. Belirtiydi iyi yorumlayan bir bilici. In, i̇nsanlar da inanırdı ona. Oynak Tolgalı Hector yanmayan yan baktı dedi ki Fridamus hiç de gitmedi bu konuşma. Senden çok daha güzel sözler olmalı. Böyle e, konuşurken iyice düşünüp taşındıysan demek tanrılar aklını başından almış. Uzaklarda gürleyen Zeus'un buyruklarını unuttun mu? ''Bana söz vermişti o, işmar etmişti. Ne o geniş kanaklı kuşlara mı yanalım? Kulak asmam, aldırmam ben kuşlara. İster sağa şafağa uçsunlar güne doğru, ister sola doğru sisli karanlıklara uçsunlar. Bir tek buyruk var Zeus'un buyruğu.'' ''Tek bir insanların tanrıların kralı Zeus'un bir tektir en doğru belirtti. O da der yurdunu savun. Savaştan düşmandan Sen de bu korku ne? Hepimiz gemilerin yanında can versek bile senin ölmekten hiç korkun olmamalı.'' ''Yüreğin savaşa dayanıklı değil nasıl olsa, haydi git savaştan uzak dur. Ama bir başkasını kandırmaya kalkma, hiç bakmam, kargınla alırım canını.'' Böyle dedi başa geçti. Öbürleri de yürüdüler arkasından, boğultular gökleri çınlattı. Gök gürleten Zeus tam o sıra bir fırtına kopardı idadağlarından. Fırtına toz yağdırdı gemilerin üstüne. Akınların aklını başından aldı, şanı yolda etti Troyalılarla Hector'a. Troyalılar bu belirtilere güvendiler. Bir de kendi güçlerine... Akaların büyük duvarını yıkmayı denediler, koyuldular kuleleri yıkmaya, siperleri devirmeye, destek olan sırıkları sökmeye koyuldular ama danaolar yol verecek gibi değildiler. Öküz derisi kalkanlarını siper kesmiştiler. Vuruyorlardı duvara yürüyen düşmanı. Ayaslar duvarın üstünde gidegele, buyruklar veriyorlardı dört bir yana güç katıyorlardı akaların gücüne. Sözler ediyorlardı bal gibi tatlı ama gördüler mi gevşemiş içi geçmiş birini kışkırtıyorlardı ağır sözlerle. Hey arkadaşlar size diyorum size Argosluların en seçkinine şöyle böylesine az yararlısına savaşta bütün erler bir değil nasıl olsa. Ama işte bugün hepinize iş var. Bu ortada bir şey belli Haydi hepiniz çağırmak kulak verin. Çıkarın aklınızdan gemilere dönmeyi öne atılın güç verin birbirinize. Şimşek savuran Olimposlu belki bize yar olur düşmanı püskürtür. Savaşı atarız şehrin önüne. İki ayaz böyle bağırıyordu öne doğru. Güç katıyorlardı akaların gücüne. Kartaneleri nasıl düşerse la lafa kış günü akıllı Zeus kar yağdırmaya da Hani göstermek ister insanlara yağdırma gücünü. Rüzgarları uyutup durmadan yağar. Örtünceye dek yüksek dağların doruklarını, denize giren sivri burunları, yemyeşil ovaları örtünceye dek, insanların bereketli tarlalarını örtünceye dek yağar. Kırçıl denize koylara kıyılara da yağar ama yağarken dalgalar gelir bir çarpar sürer götürür. Geri kalan bütün yeryüzü örtülür bembeyaz karla. Zeus'un karları dünyaya saldığı gün işte böyle laparapa kar gibi iki yandan taşlar yağıyordu sağnak sağnak. Bir yandan akalardan Turyalılara doğru bir yandan Turyalılardan akalara doğru. Duvarlar gündür gümbür diyordu. Ama akıllı Zeus Argosluların üstüne doğru Sarpedon'u salmasaydı ne Troyalılar ne de Ünlü Ektor, kapıları kıramaz duvarı yaramazdı. Kıvlık boynuzlu öküzlerin üstüne atılan bir arslan gibi saldı onu. Sarpedon düzgün kalkanını koydu önüne Tuncu Çekiç ile içlenmiş bir kalkandı bu. Bir bir usta yapmıştı bu kalkanın, içine sık sık öküz derileri gizmişti, derileri altın çivilerle bağlamıştı birbirine, işte bu kalkanı kaldırdı önüne, iki kargısını sallaya sallaya koyuldu yola. Bir dağ arslanı gibiydi, günlerce et yüzü görmemiş bir aslan gibi, yiğit yüreği haydi der ona, bir sürü bul, kuytu bir ağı bul, git der, neden sonra aslan ağıla varır, köpekler görür orada, elleri sopalı çobanlar ama hiç oralı olmaz, girişir işe. Ya atlar bir hayvanın üstüne ya da çevik bir elden atılan ile o saat vurulur. Tanrı'ya dek Sarpedon'un yüreği de işte böyle duvara saldırmaya götürdü onu burçları yıkmaya. O saat seslendi ki Polokos'un oğlu Gülahokos'a neden çok sayarlar bizi, neden oturturlar bizi baş köşeye, neden etlerle dolu taslarla ağırlarlar, neden bakarlar bize Tanrıymışız gibi ulu Kısantos kıyılarında neden geniş topraklarımız var. Hem bağ olmaya hem buğday olmaya ilverişli. Öyleyse burada bizim ödevimiz ne? Likyalıların ön sıralarında savaşmak değil mi? Kalın zırhlı bir Likyalı o zaman diyecek ki Likya'da bize baş olan krallar, yağlık koyun yerler gerçi, şarabın en iyisini içerler ama hiç de ünsüz kişiler değildir onlar. Ne üstün güçleri var bak işte, dövüşürler Likyalıların en önünde. Ey can yoldaşım benim, savaştan kaçmanın sonu ne? Yaşlanmadan, ölümsüz yaşamak mı? bunu bilseydim ne kendim savaşırdım en önde ne de seni yollardım erlere ün veren savaşa ne ilersin ölüm tanrıçaları gözler yolumuzu bir ölümlü kaçamaz onlardan kurtulamaz haydi gidelim görelim bakalım biz mi düşmana ün veririz yoksa düşman mı ün verir bize Böyle dedi Glaucos da olmaz demedi dinledi Sarped onun sözünü Likyalıların büyük kalabalığı başında yürüyüp gittiler dost doğru Betheus'un oğlu Menesteus onları gördü Titredi kaldı olduğu yerde Duvara doğru geliyorlardı ölüm saçarak Geliyorlardı tam kendi üstüne Duvara göz attı, bir boydan bir boya Bir önder aradı belayı savacak Savaşa doymayan iki ayası gördü Peyokros da barakasından çıkmış geliyordu Yakındılar ama bağırsa duyuramazdı sesini Ortalığı öylesine bir uğultu sarmıştı Çığlıklar göklere ağıyordu Kargılar kalkanlara vuruyordu Yereli tolgalara vuruyordu kapalı kapılar Turiyalılar kapıların önündeydiler, bakıyorlardı, zorla kırıp içeri girmeye, Menesteus, Teotes'i haberci gönderdi Ayas'a. Tanrısal Teotes, koş Ayas'ı çağır, birini değil ama ikisini de, ikisi gelirse çok daha iyi, çok geçmeden açılacak burada ölüm uçurumu. Çok ağır basıyor yalı önderler, onlar zorlu savaşlarda beladır oldum mavası ama orada sıkıldıysalar, Bari Telemanoğlu saldırgan Ayas gelsin, iyi yay kuran Teokrosu da alsın yanına. Öyle dedi haberci de dinledi onun sözünü. Turm zırhlı akaların duvarı boyunca koştu. İki Ayas'ın yanına vardı soluk sola dedi ki... Tunç zırhlı Argosluların önderleri Ayaslar. Tanrı dölü Peteusun sevgili oğlu çığırıyor sizi gelsinler diyor. Birazcık azaltsınlar yükümü. Biriniz değil ama ikinizi de çok geçmeden açılacak orada ölüm uçurumu. Çok ağır basıyor Vityalı önderler. Onlar zorlu savaşlarda beladır oldum olası. Ama burada da sıkıldıysanız bari Teramon oğlu saldırdan Ayas gelsin. İyi yay kuran Diokrosu da alsın yanına. Öyle dedi Teramon oğlu da dinledi onu. ''Şu kanatlı sözleri söyledi o Elios oğluna. Güçlü Nikomedes de sen kalın burada. Canla başla savaşmaya ne danoğları. Ben oraya gideyim karşı koyayım savaşa.'' ''Onlara güç katar dönerim geriye.'' Teleman oğlu Ayas böyle dedi gitti. ''Ana baba bir kardeşi Teokros vardı yanında.'' Pandion'da kıvrık yayını taşıyordu Teokros'un. Duvarın içinden yürüye yürüye vardılar ulu canlı Menesteros'un kulesine. Sıkışmış insanlar gördüler orada kam ter içinde. Likyalıların soylu önderlerini başkullarını siperlere tırmanır gördüler kapkara fırtına gibi. Savaşa giriştiler göğüs göğüse kıyasıya korkunç çığlıklar göklere ağdı. Önce Telemanoğlu Ayas öldürdü bir adamı. Serpedo'nun yoldaşını, epiklesi, bir kaya parçası fırlattı pırtıklı kocaman. Duvarın tepesindeydi bu kaya. Bugün güçlü bir delikanlı iki eliyle kaldıramaz o kayayı. Ayas kaldırdı attı Epikles'in üstüne. Bezdi dört siperli tolgasını, baş kemiklerini tuz buz etti. Epikles yuvarlandı duvardan bir dalgıç gibi. Can orada bir yılın kemik kodu gitti. Teokros da bir ok attı Glaukosa. Hipolokos'un güçlü oğluna duvara tırmanırken tam kolunun çıplak yerinden vurdu. O saat... Kesti hızını Glaukos'un Glaukos kimseye görünmeden atladı yere A kadar görseydi basarlardı çığlığı Görünmek istemedi kimseye bu yüzden Gördü Sarpedon Glaukos'un çekildiğini Bir acı çöktü içine Gene de geri durmadı kavgadan Sakladı kargısını Testoroğlu Akman'a. Kargıyı çekip çıkarırken kendine doğru Akman yuvarlandı gitti tepe taklak. Işırlayan tunç silahlar can üstünde. Sarpedon güçlü elleriyle tutundu çekti siperi. Kopardı siperden koca bir parça. Çıplak kaldı duvarın üstü. Böylece yol açıldı savaşçılara. Ayas Teokros saldırdılar Sarpedona. Önce Teokros bir ok attı deldi Sarpedon'un göğsündeki parlak kayışı. Bu kayış beden saran kalkanı tutuyordu. Ama Zeus ölüm tanrıçalarını attı oğlundan uzağa. Gemilerin gerisinde böyle can versin istemedi. Ayas bir sıçradı vurdu kalkana ama kavgısı denemedi Tuncuk. Sarpedon'un hızını durdurdu. Sarpedon siperden geriledi bir parça. Ama bütün çekilmeyi düşünmedi. Büm kazanacaktı umut vardı yüreğinde. Tanrısal Likyalılara dönüp seslendi. Ey yalılar ne diye koy kendinizi. Çok iyi olsam bile ben tek başıma gemilere doğru yol açamam. ''Bolay değil bu. Haydi hepiniz bir olun atılın öne. Sağlam olur el birliğiyle yapılan iş.'' Saffeton böyle dedi. Onlar da korktular. Kendilerini birliğe çağıran bu sesten krallarına daha çok sokuldular. Beni yandan da argoslular. Sıklaştırdılar duvarın berisinde. Sıralarını önlerinde işler vardı. Bir hayli zor.'' Ama ne soylu Likyalılar duvarı yarıp danaoların gemilerine doğru yol açabiliyor ne de ünlü kargıcı danaolar duvardan geri atabiliyordu Likyalıları. Likyalılar duvara yanaşmışlardı bir kere. Tarlaları komşu iki adamdı sanki bunlar. Ellerinde bir ölçü vardı sanki. Sınırı çizmek için çekişmedeydiler. Hiçbiri gözden çıkarmıyordu en küçük payını. İşte onlar bir duvarla birbirlerinden ayrı gelmişlerdi böyle göğüs göze. Büyük küçük kalkanlar paralanıyordu. İnsafsız tunç yırtıyordu bir sürü insanın derisini. Geri dönenler sırtından yiyordu kavgıyı. Kalkanı parçalanan göğsünden yiyordu. kızıl olmuştu kuleler. Siperler bütün boyanmıştı akaların, Türeyalıların kanıyla. Ama Troyalılar geri atamıyordu akaları bir türlü. Yün satan güçlü bir kadın vardır hani, elinde terazi yün tartar. Bir kefeye yumkor, bir kefeye dara. Çıkarmak için çocuklarına ufacık bir ekmek parası, iki kefeyi denk getirmeye bakar. Savaşta tıpkı o kadın gibi işte, denk tutuyordu iki yanı. Ne ötekiler ağır basıyordu, ne delikiler. Ama bir ara Zeus verdi Hektor'a. Hektor akaların duvarını atladı önce, bütün Troyalılara ulaşan bir sesle bağırdı. Atları iyi süren Troyalılar, atılın öne. Yıkın Argosluların duvarını, tanrısal bir yangın salın gemilerin üstüne. Hektor onlara güç vermek için böyle dedi. Onlar da kulaklarıyla duydular bu sözü. Saldırdılar duvara doğru sürü sürü. Ellerinde silgi kargıları tırmandılar duvara. Hektor yakaladı bir taşı kopardı. Kapıların önündeydi bu taş. Altı yayvandı yukarı doğru sivri. Bugün zor kaldırır o taşı iki yiğit delikanlı. Bugün iki delikanlı o taşı arabaya zor yükler. Ama Hector tek başına onu kaldırdı. Kurnaz Kronos'un oğlu yok etmişti bütün ağırlığı. Tüy gibi bir şey konmuştu Hector'un eline. Bir çoban nasıl kolayca taşırsa teke pasunu. o Bu onca çok önemsiz bir yüktür Hector'da taşı öyle kolayca taşıyordu. Kanatları sağlam menteşeli kapılara doğru. Karşılıklı iki sürgü kapatırdı bu kapıları içeriden. Sürgünün birinde bir kilit vardı. Hektor geldi kapının önünde durdu. Var gücüyle yaslandı bacaklarına. Kapı o saat kırılsın istiyordu. Fırlattı taşı kapının tam ortasına söküldü bütün menteşeler. Sürgüler kanatlar oldu paramparça. Taş olunca ağırlığıyla içeri düştü. Zorlu bir gümbürtü koptu içeride. Ünlü hektor daldı kapıdan. Hızlı gece gibi yayıldı gücü. İki elinde de kargı vardı. Bedenini saran tunçlarla parıl parıldı. Kimse önüne geçemez, durduramazdı onu. Durdursa durdursa bir tane durdururdu. Gözler ateş içindeydi, yalım yalım. Bıçak gibi bir ara döndü Troyalıların kalabalığına bağırdı. Tırmanın duvara, haydi durmayın dedi. Onlar da o saat tırmandılar duvara. Kimi duvara tırmandı, kimi kapılardan açtı. Dana ular kaçıştı koca karını gemilerine doğru. Sonu gelmez bir uğultu katladı ortalığı. Son üçüncü bölüm. Zeus Troyalılarla Hector'u getirince gemilerin yanına, ''Haydi bakalım'' dedi, ''Ne haliniz varsa görün.'' Bıraktı onları orada, acılarla baş başa. Uzaklara çevirdi ışıltılı gözlerini, çevirdi at besleyen Trafyalıların toprağına. Göz Göğüs göze dövüşen Maiseyalılara baktı, sütle beslenen şanlı Hipomorgoloları. İnsanların en doğruları abiyolara baktı. Işıltılı gözlerini Troya'ya çevirmedi bir daha. Bir ölümsüz Troyalılarla Danao'lara yardıma gidemezdi. Yüreğinde buna inanmıştı o. Ama yeri titreten güçlü tanrı gözleri kapalı durmuyordu nöbette. Oturmuş gözlüyordu savaşı dövüşü ta yukarlarda. Ormanlık Semendire'in en sivri doğruğunda. Tekmil daha görünürdü o doruktan. Priamosun şehri, akaların gemileri görünürdü. Denizden çıkmış gidip oturmuştu oraya. Sıkışan akalara içi yanıyordu. Çok içerdiyordu Zeus babaya. Saf kayalardan aşağı indi birdenbire, yürüdü geniş adımlarla. Koca dağlar, ormanlar titrir titredi. Ölümsüz ayakları altında Poseidon. Un. Üç adım attı vardı Algaya, dördüncü adımda. ünlü bir evi vardı Ayga'da denizin dibinde tekmil altından da bu ev. Kırıl kırıl ''Hiç etkimezdi, yok olmazdı.'' Orada tunç ayaklı atlarını koştu arabasına, altın yeleri uçan atlardı bunlar. Kendi bedenini kapladı altınla, ustaca işlenmiş altın kapçısını aldı eline, indi arabasına sürdü dalgaların üstüne. Altında deniz canavarları sevindiler hopladılar... Tanımıştılar efendilerini Çıktılar mağaralarından Mutlu deniz yol verdi Geç dedi Poseidon'a Atlar da uçtular rüzgar gibi Tanrı'yı akaların gemilerine götürdü atlar Arabanın altında tunç dingil bile ıslanmadı Denizin bitlerinde taa uçurumlarda Tenedos'ta kayalık imros arasında Bir mağara vardır Geniş kocaman Durdurdu orada atları Poseidon Yeri tarsan. Çözdü arabadan Tanrısal yemlerini kod önlerine Baladı ayaklarına altın zincirler Bunlar kırılmaz çözülmez zincirlerdi. Efendileri gelene dek ayrılamazlardı oradan. Kendi de akaların ordusuna doğru yürüdü gitti. Tıralılar Fektor'un arkasından gidiyordular. Yığın yığın fırtına gibi alev gibi dayanılmaz bir iç ateşiyle yana tutuşa gidiyordular uğultularda. Bağra çağra umuyordular akaların gemilerini ele geçirmeyi. Orada tekmeyi yiğitleri öldürmeyi umuyordular ama Poseidon yeri sarsan tanrı çıktı denizin dibinden kışkırttı argosluları. Girdi kalkasın kılığına gevşemez sesini aldı. Seslendi önce ayaslara ateşli iki yiğide Ayaklar siz kurtarın aka ordusunu. haydi durmayın camlerin verin saldırma gücünüze, yürekleri donduran bozgunu çıkarın aklınızdan.'' Büyük duvarımızı yığın yığın aşan Troyalıların dokunulmaz ellerinden başka yerde kokmam. Güzel dizdikli akaların ordusu durdurur onları. Ama bir yer var ki büyük belalar getirecek başımıza. Kudurmuş Hektor'un komutasındaki yer orası. Çok güçlü Zeus'un oğluyum diye böbürlenen Hector'un. Ne olur bir tanrı pekiştirse yüreğinizi, var gücünüzle onlara karşı koysanız, can verseniz tekmil yiğitlere, bunu Olimposlu'nun kendisi kışkırtıyor ama... Belki gene de gemilerimizden öteye atarsınız. Toprağı kuşatan yeri sarsan Tanrı böyle dedi. İkisine de dokundu değneğiyle, zorlu bir güçle doldurdu yüreklerini. Kollarını, ayaklarını, bedenlerini yaptı sap sağlam. Kendi de atladı yüksek, sert bir kayadan. Tez kanatlı bir şahin uçmaya koyulurdu hani bir kuşun arkasından ovayı aşar sanasın yeri sarsan Poseidon da öyle uzaklaştı onlardan. Çelik ayaklı Oleusoğlu Ayas tanıdı onu. Telemonoğlu Ayas'a o saat seslendi. Hey Ayas, bilici kılığına girmiş bir tanrıdım bize gemilerin yanında dövüşmeyi buyuran. Olingos'ta oturan tanrılardan biri. Karkas değil o, tanrılara danışan bilici değil. Uzaklaşırken kolayca arkadan tanıdım onu. Ayaklarıyla bacaklarının gidişi tanrı gidişi. Tanrıları tanımak çok da zor değil öyle. Şimdi beni kışkırtıyor gözümde yüreğim. Haydi diyor canla başla, savaşa atıl. Altımda ayaklarım üstünde kollarım duruyor, durmuyor. Televon oğlu karşılık verdi dedi ki benden de al o kadar kardımı tutan dokunulmaz ellerim titriyor altında ayaklarım uçuruyor beni kaynıyor gücüm yanıp tutuşuyorum dövüşeyim diye tek başıma Azgın Priyamosoğlu Hector'a karşı onlar sevinçle böyle dediler birbirlerine yüreklerinde Tanrı'nın koyduğu ateş vardı toprak kuşatan Tanrı bu ara güzel dizlikli akaları kışkırttı Akalar tez giden gemileri yanında soluk alıyorlar taze güç veriyorlardı yüreklerine gevşetmişti bedenleri acı yorgunluktan yürekleri kaygıyla dok nasıl tırmandıklarına baka kalmıştılar Türoluların yığın yığın koca dolara kirpikleri altından yaşlar fışkırıyordu. bu beladan diyorlardı kurtulma yok ama yeri sarsan tardı karıştı onlara Konunca canlandırdı güçlü sıraları önce gitti Teokros'a Leitos'a seslendi Yiğit Penaleos'a Tavos'a ee, Bekiros'a Usta Naracı Meriones'a Antiyokros'a Kışkırttı onları, söyledi kanatlı sözler. ''Yazık, Argos delikanlıları, güvenim vardı size. Savaşıp inleri kurtarmak sizin işinizdi. Acılar kaynağı savaştan geri çekilmek neye?'' ''Turaylılara o saat boyun eğmek için mi?'' ''Amanın ne korkun şeyler görüyorum gözler, göz, görüyor gözlerim. Oysa hiç de böyle olmayacak.'' derdim. Turalılar gemilerimizin bölüne sokudu demek. Eskiden korkak geyikler gibiydi onlar. Ormanda çakallara kurtlara yem olan geyikler vardır hani. Karşı koyma güçleri yoktur saldırmak bilmezler. İşte onlar da eskiden duramazdı bizim önümüzde. Karşı koyamazlardı gücümüze ellerimize. Şehirlerinden uzaktalar. Ne buradalar şimdi?'' ''Gemilerimizin yanına gelmişler savaşmadalar. Tez giden gemilerimizi korumak istemiyor ordum. Komutanımız korkak, ordumuz gerçekte ondan. Gemiler arasında yığın yığın ölüyorlar işte. Haydi diyelim gücü yaygın Agamemnon. Yiğit Atreus oldu gerçekten suçlu. Ayağı tez Atreus'a saygısızlık etti diyelim. Ama savaşı yarıda kesmeye sebep değildi. bu. Bir yol bulalım. Haydi durmayın gelin. Yiğit yürek bir yol bulur nasıl olsa. Saldırma gücünüzü gevşetmek yakışmaz size.'' Siz dersiniz ordunun en yararlı kişileri çıkışmam ben savaşta gevşeyen korkak ama bütün yüreğimle içerlerim sizi. Bu gevşeklik böyle sürerse korkaklar bakarsanız yıkım daha da büyür. Utanma onur duygusu girsin yüreğinize. Önümüzde büyük bir kavga var. Gemilerin orada Hektor var gücüyle savaşmada kapıları sürgüyü etti darmadan. Yeri sarsan Tanrı böyle ateşledi akaları. İki Ayas'ın çevresinde o saat iziniverdi sıralar. Ares gelse, erleri kışkırtan Atena gelse, buna yerecek, kınayacak tek bir şey, hem seçkin yiğitler bindik beklediler. Dediler Troyalılarla tanrısal Hektor, sıkıysa gelsin, kargılar kargılara dayandı, kalkanlar kalkanlara. Kalkan kalkanı destekledi Tolga, Tolga er eri perler eğildikçe yeleli Tolga'lar parlak sorguçlara çarpıyordu. O kadar birbirine yanaşmıştı sıralar. Atıldan ellerde karbılar titiyordu. Erler öne fırlayıp savaşmak için can atıyordular. Troyalılar yığın yığın saldırdılar. Başlarında hektor vardı. Kudurmuş gibi en önde...